Cenab-ı Allah da burada. Ve mağara meyte, izram meyte. Habibim attığın zaman sen atmadın. Ve lakin de Allah'a rama. Rabbin attı onu diyor. Onu diyor ben attım. Ayetlerinin sarahatıyla, bir parmağının işaretiyle, kamer iki parça olması ve bir avucu ile ağdağısının düşmanlarının ordusuna attığı az bir toprak, Umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından akan kefser gibi suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi nasıl kat'i ile ve bir kısmı tevatür ile ordu susuz kalmış, nadibil budu diyor, söyleyin nida edin ordu abdest alsın namaz kılacağız. Yar sular suyumuz yok. Su yok hatta. Sular kesik. Deriz ya. Hiç mi yok diyor? Demiş birisi benim kırma mataramda biraz var. Getirin onu diyor. Getir alıyorum, okuyor, üflüyor ondan sonra. Getirin tekneyi diyor. Ritna Ordunun teknesini, teçtinin su tankerini getirin. Getirilmişler. Koyuyor elini böyle teknenin içine. Sahabede suyu buradan döküyor. Dökünce oradan su çoğalıyor. Gelen dolduruyor, gilen dolduruyor. Tabi orada şimdi neden böyle akıtmıyor bak. Doldurun şarr diye yapmıyor. Böyle yaparsa o zamanın karşı tarafı inanmaya ne yapıyor? Mecbur ediyor. Din bir imtihandır. Akla kapı açar. İradeyi elinden almaz. Orada münafıklarla var çünkü. Münafık bakıyor. Gidiyor bu sefer, memlekete döndüğü zaman, ya diyor getirdiler bir su diyor, adam zaten su vardı diyor, döktü buradan suyu, oradan doldurdu diyor, mucize mi bu diyor. Attığın su bir bardak, bir batara, doldurduğun su iki tanker, ulan kitapsız, öyle kitapsızlar bugün de var. Diyorsun bak kardeşim, gözle görünmeyen bir siperimden Allah seni yaratmış, göz vermiş. Kulak vermiş, burun vermiş, saç vermiş, kaş vermiş, tırnak vermiş. Bak bu siper, onun diyor, çiğinde var o diyor, kromozomlarında var diyor. Aynı kafir bu asırdan Kromozomun şeyini, o kromozomların o DNA'lar var ya diyor, e, RNA'lara dönüşüyor, ondan sonra gelişiyor, sonra genleşiyor. Sonra evrimleşiyor. Sonra oluşuyor. Sonra dönüşüyor. Sonra gelişiyor. Bir takım yalanlarla yine aynı yalancılar. Hani şu anda gene var yani. Şu anda aynı, yalan, aynı sahtekarlar var. İnanmamak istiyor adam çünkü. <gülüyor> Bak diyoruz her bir ağaç Bismillah de rahmet azimesinden dondurur. Ellerini dondurur bizlere tablacılık edilir. Etmiyor. etmiyor mu? Etmiyor mu? Kirazlarım ya tutumu, ya kirazımı, ya eriğimi, ya şeftal, demiyor mu? Bak böyle, diyorsun, yahu diyor onun diyor, yerdeki diyor, topraktaki şeyler diyor, atomlar, elektronlar, nötronlar, ve protonlar diyor. Ya diyorsun, gübre koyuyorsun, pislik koyuyorsun, dibine böbre tanıtan kavun yiyorsun. Bok koyuyor kavun yiyor. Yahu diyor, onda diyor, hasot var. cüzen var. Hidrojen var Allah'ın cezası. <gülüyor> Ulan şerre biz bulansındık. Eşek bile buna inanmaz. Ha? Ama inanmak istemiyor işte. Allah'ı tanımak istemiyor. Demiyor ya bak bu kavunu kopardım. Sapında tat yok. Kökünde yok. Kavunu kesiyoruz. İçi bal gibi. Koskoca bir saltım koparıyoruz. Sapını tatıyoruz. Yok. Dalında yok. Kökünde yok. Üzüm bal gibi. Bak şimdi, inanmayacak ya, vişnenin saplarını kaynat, zehir gibi su olur, vişneyi kaynat, reçel olur, değil mi? Eğer bu ağaçtan geçtiyse sahiden, sapına da biraz bulaşsın, değil mi? <gülüyor> biz mesela zeytinyağı ellerimiz yağ oluyor, bal şey oluyor, ellerin bal oluyor. E niye onda yok? Çünkü neden yok, Rabbim bize orada mesaj veriyor, kullarım o odundan gelmiyor, Rızıkları ise ben veriyorum. Neden odundan veriyorum? İmtihan ediyorum sizi. İnanan Allah diyecek, inanmayan odun diyecek. Odun gibi gidecek yufurtalara, <gülüyor> cehennem sobasına. E, tabii ki böyle olacak. İmtihanlar öyle olmaz mı? Allah Allah. Gel bakayım çocuğum. Türkiye'mizin baş şehri hangisi yazmış? İstanbul, Ankara, Adana, İzmir. Çocuk dersine çalıştıysa Ankara diyor. Çalışmaz ise bakıyor, İstanbul'da koca bir sıfır alıyor. İşte, Cenab-ı Allah Kur'an'da diyor ki, ''Kan ve gübre arasından size süt gönderiyorum.'' ''Min beyni fersin ve demin.'' Dem kan demek. Fers de, hayvanı kestiğimiz zaman, kurbandalar, işkembesini açtığımız zaman, buğdaylar, arpalar çıkıyor. Hem daha tam gübre olmamış. <gülüyor> Bunun fers. Hayvan kendisi çıkarız o da ters. Biri fers, biri de ters min beyni fersin ve demin lebenen haysın <gülüyor> haliç bir sütü ve leben sütle saygan şaribin <gülüyor> içtiğiniz zaman boğazınızdan kayar Sütü bize Rabbim böyle anlatıyor. İnek de orada bakıyor bize. Mo diyor. Ne demek? Sadakallahu lazim diyor. Rabbim doğru söylüyor diyor. İşte bak beni kestiniz. Kafamı kana kar karnımı yapsam o çıkar. Fakat Allah size benimle süt gönderiyor. Diyor. O kadar Ondan sonra sütü sadık bir kova süt. Sütü kim yaptı? İnek yaptı. Sütü kim yaptı? Doğa yaptı. Sütü kim yaptı? Kendi kendine oluştu. Sütü kim yaptı? Allah yarattı. Dediğimiz sınıfı geçerse. İşte bu kadar bu. Akla kapı açıyor. İradeyi elinden almıyor. Öbür türlü yapsa o zaman iradeyi de elinden alacak. Yani din gibi imtihandır diyor. Akla kapı açar iradeyi elinden almas. Nasıl akıllı taparca kardeşler? Mesela arı kovanını açtık. Ne var içinde? Ha? Başka? Teşekkür. Ha? Arı var. Başka? Hiç şey yok. Yedi gün birine diyorum kovanı açtık. Ne var içinde? Korkuyor söylemeyin Ne var hocam? Ya aslan mı? <gülüyor> ne olacak arı kovanın içinde? Işte. Bal var, kalmış da içinde, arı da var. E şimdi adam orada başka bir şey görmediğinde, çar açar bu yapmıştır diyor. Peki sen şimdi aklını kullansan, hakikaten o arı, o balı yapabilir mi? Bak işte Allah bize ne için akıl verdi, iman etmek için verdi. Ne için deliler, imanla mükeller değildir, değil için? Açık düşünüyorum. Ya bu sinek beni tanımaz, bilmez. Almaya gidince sokuyor. Demek bu beni tanımıyor. Toplayalım bütün profesörlerimizi. Beslenmeci, gıdacı, fizikçi, kimyacı, tıpçı, sayın hocalarımız. Bu arılar bal yapıyorlar, almaya diyoruz. terbiyesizlik yapıyorlar, bizi sokuyorlar. Biz bundan sonra arı balı değil, profesör balı istiyoruz. Siz yapın bize bunu desek. Yapabilirler mi kardeşim? Hayır. Yapamaz. Peki profesörlerin yapamadığını bir sinek nasıl yapsın? Aklımla sen bunu düşünemezsen zaten sen cehenneme bir kütük olmaya hazırsın. Allah yarın dese kulum ben hiç vicdanın sızlamadım. Ulan salak. Hiç tapan çalışmadım o. Bu zehirli nasıl bu balı yapacak? Bundan bildin de beni unuttun dese. Üzümüz kızarır. ...beni unuttun bu şuursuz tavuktan bildin bak... ...tezgahı yok, tornası yok, aklı yok, ilmi yok... ...bakmadan arkadan bırakıyor... <gülüyor> ...yapıyor ya... ...Allah yaratıyor... ...biz tabii onu doğduğumuzdan beri göre göre göre... ...üzerinde bir düşünme... ...ihtiyacı duymuyoruz... ...halbuki iman düşünmekle olur... ...iman akılla olur... ...iman tefekkürle olur... ...ya tefekkür edeceğiz... Bizim başka bir işimiz yok ki. Bir öküz düşünmez ki bunu. Öküz zaten. Kıyma oluyor, sucuk oluyor, pastırma oluyor, kösele oluyor, dolma oluyor, köfte oluyor. Benden hiçbir şey olmuyor. Tabii ki düşünmem lazım. İşte onun için din bir imtihandır. Akla kapı açar, iradeyi elinden almaz. Her bir ağaç Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Rahmet az ellerini dolduruyor. Bizlere tabla izleyelim. Bak Buyur kerasını ye, hüzününü ye, portakalını ye, mandırın. Niye efendim tavan tepesinde bir tane meyve olmuyor? Çünkü tavan tepesine kim çıkacak? Ne çıkabilir? Ya basacak yer, efendim, yer var. kervan. Belli ki orada bu iş olmaz. Burada bak ağaç bismillah diyor. E diyor ben ağacı bismillah dediğini duymadım. Ya ağaç senin gibi bismillah demez. O söylüyor bak böyle diyor. Bir bakın benim halim diyor. Ben de odunum diyor. Bunlar da diyor o kadar tatlı, o kadar yesiz. Toprakta bunlar olmaz. Orada bunlar bulunmaz. Düşünün, Rabbiniz'e şükredin diyor ağaç. Şimdi bir ağaç da orada konuşsa, Allah veriyor bunları, Allah veriyor bunları. Sallasa böyle dallar mı? E o zaman zaten şeytan bile inanır. O zaman inanmanın bir kıymeti olmaz. Zorluyor o zaman seni. O zaman seni zorluyor. Zorlamaydan olur mu? İman zorlamayla değil iman İman senin iradenle olacak. Evet kardeşler. Bu kadar ahlak hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizatı ı bahirisi bulunan bir zat, tarih sıratıza, elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işçiler, hileye, yalana, yalnızca tenezzül etmesi Kabir değil. Bu kadar dürüst, çocukluğundan beri dürüst bir insan çıkıp da ben peygamberim diyecek. Diyebilir mi? Olur mu? Ben bir Hristiyan'a sordum bir gün. Almanya'da dersimize gelmişti o da. Dedim Ersimize gelmedi. Onlar toplanmışlar daha doğrusu. Dedim Hazreti Muhammed'i nasıl biliyorsunuz? Bir papaz mı? Papaz değil de papaz yetiştiren de hoca. İyi bir insan dedi, dürüst bir insan dedi, namuslu bir insan tamam. Yani dedim sen şimdi onun peygamberliğini kabul ediyorsun. Çünkü dürüst insan diyemezsin sen. Ne demen lazım? Çok yalancı olma lazım. Peygamber olmayan bir insan peygamberim dese dürüst olur mu? Olmaz. Namuslu bir insan dedim. Yalan söyleyen haşan namuslu olur mu? Sen bu halinle onun peygamberliğini kabul ediyorsun dedim. Adam evet de demedi, hayır da de demedi. Sağına soluna bakıyor. Diğer rızlayanlar. Ne diyecek bana. Böyle kendinden yakalandı. Yani bir peygamberimize çok iyi bir insanmış diyen bir insan, farkında olmadan o peygamberdir diyor. O kadar. Kardeşler bu. Yakalayın bu adamları. Böyle yakalayacaksın canım peygamber deyemeyeceğim dürüst bir insanmış. Tamam. Dürüst bir insansa Peygamberdi. Çünkü sen ona dürüst bir insan diyemezsin. Senin makamın orası değil. Senin makamın kuyu dedi. Ne diyeceksin? Çok yalan çağışa, çok saklakan demen lazım. Bunu da diyemediğine göre demek ki o peygambertir. İki kere iki dört. İstem çarpıştan topla. Kendi ağzından yakalanıyor. Bu kadar ahlak hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizatı ı bulunan bir zat, elbette en doğrusu züdür, ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışsa tedensül etmesi kabil değil. İkincisi, neyin ikincisi? Onun hakkaniyetinin delillerinin ikincisi. Elinde bu kâinat sahibinin bir fermanı bulunduğu, Acaba o ferman nedir? Açıyorlar bak. Ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların onu kabul ve tasdik ettikleri. Ve o ferman olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın Kur'an'ın işlerinde o fermanı. 7 vecil ile harika olmasındır. Geçmiş alimler Kur'an'ın 7 yönlü mucize olduğunu ispat etmişlerdir. Hz. zaman onu kırka çıkarmış. Kırka. Ve bu Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğunu ve kanat harikanın sözü bulunduğunu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz. Ve mucizat-ı namında ve Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede 25. sözde tavsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak vakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta Aleyhisselatu vesselam fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunmaz. Böyle bir zatta diyor yalan olmaz ve bulunmaz. Üçüncüsü. O zat aleyhissalatu vesselam öyle bir şeriat, bir İslamiyet, bir ubudiyet, bir kulluk, bir dua, bir davet, bir iman ile meydana çıkmış ki onların ne var ve ne de olur. Onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta, ümmi demek okur, yazar değil. Ümmü ana demektir kardeşler. ümmi de anasından doğduğu, kimseden ders almamış peygamberimiz. Peygamberler hep öyledir. Eğer ders alıp alim olsaydılar, o zaman ne olacaktı? Aa, bunlar demek ileride peygamberlik düşünüyorlarmış, okudu okudu bugün, peygamberliğini ilan etti. Ondan sonra bir de onun hocası olacak, En yani yetiştirdi bu peygamberi, havaya girecek. Onun için Allah peygamberlerini hiç kimseden ders aldırmamış, Direkt kendisi ders veriyor Cebrail aracılığıyla. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta zuhur eden o şeria. Hiçbir harf yazmasını bilmiyor Peygamber Efendim. B nasıldır bilmiyor. Elif nasıldır bilmiyor. Hatta Hudeybiye anlaşmasında, Hudeybiye'de bir anlaşma yapılıyor. Çok ağır şartları ...Peygamberimiz kabul ediyor. Bir anlaşma yapılıyor. Diyorlar ki Mekke'dekiler... ...Medine'ye gelecekler. Serbest yollar açılıyor. Vize kalkıyor. Medine'dekiler Mekke'ye gelecek. Fakat... ...Mekke'den Medine'ye gelip de... ...ben Müslüman oldum. Burada kalacağım derse... ...geriye göndereceksiniz. Buradan gelip... ...ben İslamiyet'ten pişman oldum... ...burada kalacağım diyenlere geri alamazsınız, geri vermezsiniz. Böyle ağır bir şartı Peygamber Efendimiz kabul ediyor. Neden kabul ediyor? Çünkü biliyor o gelenler zaten İslamiyet'i duyunca kalben Müslüman olacaklar. Oraya gitse de kalbini göremiyor ki Müslüman. Buradan gidenler de orada anlatacak akrabalarına. Oradan gelen buradan Müslüman olacak. Buradan giden orada Müslüman edecek onları. Yani Üstad işte diyor ki Maddi kılıç kılıfına girdi. Savaş durdu ama Manevi kılıç çıktı. Kur'an'ın elmas kılıç çıktı. Çünkü onların bunlara vereceği bir şey yok. Bunların onlardan alacağı bir şey yok. Ama buradan çok şeyler oraya gidecek. Oradan gelenler buradan çok şeyler alacak. Kısa zamanda Peygamber Efendimiz görüyor şeyi ve diyor ki bu değişmeye anlaşmasını kabul ediyor. alır şartları. Hatta Hazreti Ömer ya Allah nasıl bir şartı sen kabul edersin? Sen Allah'ın değil misin? Böyle bir ağır şarttı bu keferelere nasıl yapın? Otur ya Ömer diyor sen bilmiyorsun diyor. Sen bilmiyorsun Mustafa'nın şöyle diyor. Ama Gudeybe'ye anlaşmasıyla diyor maddi kılınç kapatına girdi. Savaş yapacaklarını. Peygamber Mekke'ye gidiyor, gelecekti. Dediler ki savaşla girmeyin. Bir sene sonra gelin sen Anlaşma, ağır anlaşma yaptı. İşte o zaman Allah Resulü'nden işte bilmem kim kime neymiş o zamanın keferin adı yazılıyor, Hazreti Ali yazıyor. Allah Resulü Muhammed'den işte bilmem kim Utbe'ye. Utbe diyor ki ben senin Allah Resulü olduğunu kabul ettim. <gülüyor> Abdullah'ın oğlu Muhammed'ten, işte Utbe bilmem kimine. Anlaşma öyle olacak diyor. Allah Resulü yazmayacaksın diyor. Bunu kabul etmiyorum diyor. Yazan da katip Pasit Ali. Sil ya Ali diyor onu. Allah Resulü'nü Allah da silin. Ben silemem ya Resulallah. Diyelim Sil ya Ali. Silemem ya Resulallah diyor. Göster diyor hangisi ben sileyim diyor. Okuyamıyor. Göster hangisiydi o ben sileyim diyor gösteriyor bu diyor. Hani bu kadar Peygamberimiz Aleyhisselat ümmi hiçbir harf bilmiyor. Ama bütün kainatı imanla, nurla, ilimle doldu. Çünkü ümmi bir zatta zuhur eden o şeriat 14 dört asrı ve nev-i beşerin kumsunu yani beşte birisi. Şu anda insanlığın beşte birisi Müslüman adilane kanun, akkaniyet üzere, müdakkikane, hassiz kanunlarla idare etmesi, emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın, efal, akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet, hem İslamiyet? Peygamberimizin efali yaptığı fiil. Başka? Akvali sözü, bir de efali. Üç şey var. Ya bir şey yapıyor, biz de yapıyoruz veya bize yapın diyor yapıyoruz veya o da ahval sen bir hareket yapıyorsun sana yapma demiyor onda yapabilirsin demektir. Mesela oturdun beri ayaklarını uzatıyorsun sana niye uzatıyorsun demiyor demek ki uzatabilirsin. Yoksa eğer o ayak uzatmak yanlışsa <gülüyor> toplu ayaklarını der. Demiyorsa uzatabilirsin demektir. Neymiş be dinimiz bizim peygamberimizin. Akvali, efali, ali, bir de ahvali. Yani şükür değil, bir başka bir tabirle şükür. Sen bir hareket yapıyorsun, sana yapma demiyor, yapabilirsin demektir. Ya yapıyor görüyorsun sen iyi yapıyorsun veya böyle yap diyor akvali kavil olarak veya da sen bir şey yapıyorsun sana neden öyle yapıyorsun demiyorsa rahatlıkla yapabilirsin demektir. Anlaşıldı değil mi? Akvali, efali, ahvali. Evet, ümmi bir zatın efal, akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet. Her asırda 300 milyon insanların rehberi ve mercii ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri, nuru ve musaffisi, kalplerimizi temizliyor, saplaştık. Ve nefislerin mürebbisi terbiye ediyor. Ve müzekkisi temizliyor, tezkiyetini. Ve ruhlarının medar inkişama ve madeni terak fiyatı olması cihetiyle misli olamaz, olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın, bütün envağında... En ileri olması, oruç mu en fazla ot oturuyor, namaz mı en fazla okuluyor sabır mı en fazla öyle, Tasadduk mu en fazla öyle, hoşgörü mü en fazla hoşgörü. Hem dininde bulunan bütün ibadatın en vaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması, Allah'tan kork. Ve fevkale daimi mücahedat ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraatı. Savaş oluyor, mukatele oluyor, insanlar ölüyor, kanlar akıyor. Sahabenin bir kısmı geliyor, cemaatle namaz kılıyorlar, bir kısmı orada savaşıyor. Bak bak, cemaatten mahrum kalmamak için teker teker kılmıyorlar geliyor bir kısım burada namazını kılıyor, tekrar gidiyor. Onlar geliyor, kılıyor, onlar devam ediyor savaşı. Bak biz olsak var ya namaz bile hakkımıza gelmez. Onda. Değil mi? Ne namazı ben? Bunların namaz olur mu? Öldürür var mı Ya. Dağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müratı ve hiç kimseyi taklit etmeyerek yani geçmiş peygamberleri taklit etmiyor. Tam manasıyla mübdediyane, yani yani başlangıç, yeni başlattırıyor. Fakat mükemmel olarak iftida ve intihayı birleştirek yapması elbette misli görülmez ve görülmemiş. Hem binler dua ve münacatlarından yalnız cevşen ülke ile öyle bir marifet-i Rabbaniye, öyle bir derecede Rabbini tavsiye ediyor ki, o zamandan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet telahuk-ı ve efkar ile beraber ne o mertebe marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor, gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. O kadar evliyalar, peygamberler gelmiş, onun duası kadar üstün bir dua yapamamışlar. Ne kendisinden önce, ne kendisinden sonra? Risalet, Risale-i Münacat'ın başında Cevşen Ülke 1'in 99 fıkrasında bir fıkranın kısacık bir mealinin beyan edildi diyene bakan adam Cevşen'in dahi yoktur diyecek. Hem tebliğ Risalette, yani peygamberliği tebliğ etmekte ve nası Hakk'a davette insanları Hakk'a davet ederken o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki büyük devletler, büyük dinler, hatta kavim ve tabilesi ve amucası Ebu Lehem sındığı, ona şiddetli adavet ettikleri halde serre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi. Ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyeti dünyanın başına geçirmesi. Geçirmiş bak İslam'ı. İspat eder ki debri ve davette dahi misli olmamış da olamaz. Mekke'den Medine'ye icat ederken kardeşler, tabi giriyorlar. Orada biraz Çünkü onlar iz kaybetmek için şimdi Medine'nin bu tarafta Biraz bu tarafta, bu tarafa gidiyorlar, tabi hemen onlar, bu fesat bakıyor, iz takip ediyorlar, izciyi buluyorlar, Gers ismi ne bir izci, çok acayip bir izci, geliyor mağaranın dibine kadar gidiyor, iz izliyor burada bitiyor, ben bu işin ustasıyım diyor. Ya içeride diyor, ya da göğe çıktı. <gülüyor> i̇çeride olduğunu o da kanalda çünkü kapıda ağ var, içeride kuş yuvası var, görüyorlar böyle bakıyor. O keferenin biri diyor, ulan salak diyor. Bu ağ diyor, bu gördüğün bu örümcek ağı, Muhammed diye gelmeden yapılmış diyor. Orada insan olsa bu ağ böyle olur mu diyor Cenab-ı bir anda o ördürüyor. Bak, eğer o kapı, oraya çelikten kapı koysaydılar, o örümcek ağı kadar sağlam olur muydu? Olmazdı. Ama Allah yaptırıyor ya, sağlam oldu. Şöyle parmağımla yapacağın bakalım, yaptırmıyor, Allah müsaade et. Tabii o anda Hazreti Ebubekir biraz telaş ediyor yani kendinden değil de peygambere kötülük yapacak diyor. Ebu, Ebubekirimiz de çaldı diye böyle tabii telaş ediyor peygamberimiz gayet var. La tahsen. İmnallah mana. Korkma Ebubekir diyor. Füzünlene. Allah bizimledir. La taqab. Korkma. İmnallah mana. Allah bizimledir. Ne kadar rahat değil mi? E şimdi demek ki mağaraya girmesi korkudan değil. Allah'ın emrine uyuyor. Yani kurallara tam uyuyor. Ta ki neden? ileride bizim de öyle bir şey gelirse biz de oraya girelim diye. O zaman biz de girmeyiz. Peygamber girmemiş, tenezzül etmemiş. Biz de girmeyiz. Olmaz. Peygamberimiz zırh giyiyordu. Şehzipere giriyordu. Ben Allah'ın Resulü'yüm, bana hiçbir şey olmaz." demiyordu. Dese Allah'a karşı saygısızlık. Ne demek? Yani sen beni korumak mecburiyetindesin. Der gibi bir şey oluyor. Ama o son derece tedbirlere riayet ediyor. O da kader kapıya gelmişler. Ayaklar orada görünüyor. İki kişilik yerden girdim. "Efendim, böyle iki kişi girer buraya başka giremez." Onların ayakları burada Hz. Bu Bekir telaş etmişti, bir Efendimiz'e kötülük yapacaklar diye. inna ma'na. Cesaret göstermiş. Büyük devletler, büyük dinler, hatta kabim ve kabilesi ve amucası ona şiddetli adavet ettikleri halde zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş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 ve ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki, o zamanın hükümranı olan bütün etkârı ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri, ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde, inkar ettikleri halde, onun ne yakinine, ne itikadına, ne it itimadına, ne itminalına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt Hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi. Şimdi biz de bakıyoruz, bir kardeş dinliyor bir televizyonda kıytırık bir hocayı. Kıytırık diyorum onlara, satılmış var birkaç tane. Onu dinliyor, geliyor abi, ya, ya böyle dedim, Ya desin kardeşim. Hani bakıyor bir takviye istiyor. Ya adam zaten belli, kim olduğu belli. Kim olduğu belli adam. Ama onun sözü dahi ona menfi yönde tesir ediyor. Birisi daha dese, belki de bundan da şüphelenecek. Ya, ama bak Peygamber Efendimiz şüpheye gitmiyor. Onun varisi olan şu tat da böyle. Başımdaki saçlarım madedince başlarım olsa, her gün birekisizse, Kur'an'a feda olan bu başı ehli zındıkaya eğmeyeceğim. Böyle bir beklettiğiniz ama neden Allah'a yakini var? İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir. Şeyde, Kastamoniyata müstahlı sürmüşler. Tabii Kastamoniyata halk, ya bir evliya gelmiş, bir evliya gelmiş. zaman kalpleri okuyormuş, herkesin içinden geçeni biliyormuş falan filan. Çok büyük zatmış, büyük evliyan, büyük alimmiş. Halk arasında konuşuluyor. Vali de bunları duymuş. Vali, mitat. Demiş ben bunun forsunu kırayım, topluyor bütün Kastamonu emperilerini, çağırıyor, brifit verecek onlara göre. tabi tam toplanmışlar, böyle yani hepsi Üstad'ı çağırttırıyor, sana geldi, Üstad da geliyor tabi, Üstad içeri giriyor şöyle bir görüntü yapıyor, Mitat kalkacak işte, sizin dediğiniz hoca bu falan göre hakaret edecek kendi kafasına göre, Üstad içeri bir görüyor, Mitat. İzimle ölümün arasında ince bir perde vardır. Onu da kaldırdın mı hiçbir şey kalmaz diyor. Mithat <gülüyor> sekeratı küfre düşmüş. <gülüyor> Derinden kalkamıyor. <gülüyor> Müstat o kapıdan girmiş öbür kapıdan çıkmış. Ne yaptı Mithat? Müstat'ı tanıttı onlara. <gülüyor> Allah yapar kullar şaşar.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 onun mertebe-i imanından feyiz almaları. İmam Ali gibi bir serdar, haydar-ı kerrar bir savaşta diyor çok sıkıştık mı peygamberin arkasına sığınırdık diyor. Ve onun en yüksek derecede onu en yüksek derecede bulmaları bilbeda gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihette yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Kimin? Dünya seyahının. Dünya, dünya seyahı. Yani üstad. Yani bizler. Biz de seyahımız ya. Seyahım ben 75 senedir geziyorum. Sen ya dolaşıyorum. Dördüncüsü, enbiyaların icma'ı. Yani bütün enbiyaların icma'ı demek hepsinin aynı şeyi söylemesi. Nasıl ki vücut ve vataniyet ilahiye gayet kuvvetli bir delildir. Değil mi? Bütün peygamberler ne demişler kardeşler? La ilahe illallah. Başta Hz. La ilahe illallah, adep Allah. La ilahe illallah Musa kelimullah. La ilahe illallah İbrahim aleyhisselam. La ilahe illallah İsa ruhullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hepsi la ilahe da aynıdır ya. Yani. Onun için inne din e indallah İslam'dır Allah'ın indinde din İslam'dır. Hristiyanlık, Yahudilik diye bir din yok. Hristiyanlık şeriatı var, Yahudilik şeriatı var ama din değil. Şeriat başka, şeriatlar değil ama din ayrıdır. Allah'ın din tek din tektir ya. Bak onlar sapıtmışlar. Enbiya'ların icmaı nasıl vücut ve bahtariyet ilahiye gayet kuvveti bir delildir. Öyle de bu saatin doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şahadettir. Çünkü enbiya aleyhisselam'ın doğru doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar, mucizeler, vazifeler varsa <gülüyor> o zatta en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Musa Aleyhisselam mucize göstermiş, kayadan su akıtmış. Peygamberimiz elinden akıtıyor bak. Kayadan su akması diyor, vaki, yetkenek akıyor yine, şu anda da akıyor, kayaların dibinden su. Fakat elden suyun akması Böyle bir şey görülmemiş. Tabi biz doğduğumuzdan beri kayalardan su akıyor ya, al işte ona böyle su akıyor, sen normal ediyor. O da mucize ama o da dünya kuruluşundan beri kayaların arasından su akma olayı var. Ama eldem su akma olayı yok. Demek ki Musa ama geçmiş, geçmiş. Peygamberimiz bir çomak veriyor sahabesine. Git diyor bunu karanlıkta. Sana ışık verecek. Evine girdiğin zaman siyah bir şahıs göreceksin. Onu öldür. O şeytandır diyor. Alıyor o sopçuma, Gidiyor onu öldürüyor hakikaten. Ve Peygamberimizin vefatından sonra o çomak yine aynı mucizeyi devam ediyor. Musa Aleyhisselam'dan sonra asası mucizeliğini kaybetmiş. Ama Resulullahın devam ediyor. Evet kardeşler. Peygamber Olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar, mucizeler ve varsa o zatta en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar nasıl ki lisan kal ile Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflarında, üst anı suhuf var, o zatın geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişlerdir, müjde vermişlerdir. Başta Hz Adem görüyor la ilahe illallah namazını. Ya Rabbi diyor onun hürmetine beni affet. O zaman affolur o Adem. kütüb mukaddesinin o becharet işaretatından 20'den fazla ve pek sayır bir kısmın 19. mektupta güzelce beyan ispat edilmiş. Öyle de lisan halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve en ileri ve en mükemmel olan bu zatı tasdik edip, geçmiş peygamberin davasını imza ediyorlar. <gülüyor> ve lisan kal ile, lisan-ı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi, hepsi de la ilahe illallah dedikleri gibi lisan-ı hal ve ittifakla o zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Hmm. Bir tane daha görüyorum. Beşincisi, o zatın düsturlarıyla, terbiyeti ve tebaiyetiyle ve arkasında gitmeleriyle, hakka, hakikata, temalata, kerama da, keşfiyata, müşahedata edişen binler evliya, binlerce evliya Hızlanbir'in arkasından gitmesiyle Abdülkadir Geliani olmuş, İmam-ı Rabbani olmuş, Mevlana Celaleddin olmuş, Bey şu olmuş ki olmuş. Ya peygambere uymak mı o kemalata ta çıkmışlar. Binler evliya vataniyede delalet ettikleri gibi ustaplar olan bu zatın sadakatiğine ve risaletine icma ve ittifak ile şahit ediyorlar. Ve âlemi gaybtan verdiği haberlerin bir kısmını nur velayetle müşahede etmektedir. Alem-i verdikleri haberlerin Allah Allah bir kısmını nur-u velayetle müşahede etmeleri. Mesela Peygamber Efendimiz bu asırda olacak şeyleri anlatmış. Mesela diyor ki Müslümanların başına bir şey geçecek, secdeye gitme diyecek. Japonlar bunu çok merak etmişler, gelmişler. Osmanlı'da o zaman Osmanlı'da şapka inkırabı olmamış. Geliyorlar, Diyanet Teşkilatı'ndan soruyorlar. Meşyat-ı İslamiye, Yüksek Din Kurulu. Orada Mehmet Akif, İsmail Hakkı, İzmirli ve zaman Sayıklı'da orada azarlar. Bir bakanlar kurulu gibi yani. Soruyorlar Şaponlar, nedir bu? Sizin peygamberiniz diyor ki, Müslümanların başına bir şey geçecek, secdeye gitme diye bağıracakmış seyda demişler. Ancak buna sen cevap versin. Nedir bu? O şapka diyor başa geçecek. Secdeye gitme diyecek. Gitme diyor. Allah Allah. Nasıl bir mana veriyor. Daha şapka falan yok piyasada. Secdeye gitme diyecek. Fakat baştaki iman onu seçtiğe götürecektir. Lan çekmiyordur. <gülüyor> <gülüyor> babanın şapkası vardı namazadır. Oğuz billahime şeytan <gülüyor> Şapkada yağlanmış, yıkanmıyor ya. Leş gibi o kenarlı. Allah'a ne denir. Oğuz şeytan O zamanlar camilerde böyle herkes de kastet bir görse. <gülüyor> kimi de poter foter tabi her tarafı secde ediyor ya, at hırsızı gibi çeviriyor böyle karikopev gibi, öyle diyor. <gülüyor> Cinamluğa böyle. Şimdi bak ne kadar güzel demiş. Şapka başa geçecek, secdeye gitme diyecek. Neyle diyor? Haliyle diyor. Busu ne diyor? Fazla sallama dökülecek, ıslatırım diyor. Baştaki iman diyor, onu secdeye götürecek. İnşallah Müslüman eder. Bak şapka kalmadı. Sonra diyor birisi gelecek, hadiste, eri delik olacak onun diyor, Allah Allah, nedir bu, <gülüyor> Allahu alem bir muradi diyor, biri gelir, müsriktir o diyor, milleti israfa alıştırır, eri delikten maksat, ya para durmuyor elinde demek, her adam iki yakamız bir araya gelmiyor, geliyor esasında kravatını takmış ama, yani işi düzelteniyorsa, hep diyor, iki yaka bir araya geldin. Cep delik diyor para evet. İşte böyle. Evet, üstadları olan bu zatın, derece hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı, bir tane de okuyayım. Ümmiliği ile beraber. Ümmiliği, ne demek dedik biraz <gülüyor> Okur, yazar değil, kimseden ders almamış. Evet ile beraber getirdiği hakikati kutsiye ve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet ilahinin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyâ-i ve sıddıkin-i muhakkikin ve dahi-ü kemâ-i müminin bu saatin üssül esas davası olan vahkaniyeti, <gülüyor> kuvvetli burhanlarıyla bir ittifak ispat ve tasdik gibi, bu muallimi ekber, bu büyük öğretmen ve üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna, ittifakla şehadetleri, gündüz gibi bir hüccetir, risale edeyim, ve sadık yetidir. Mesela Risale-i Nur, yüz parçasıyla Sa o sadakatının bir tek bürhanıdır. Yani şu yazdığımız 5600.000 sayfa Risale-i Nur, onun sadıkiyetinin bir tek bürhanıdır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah hepimizden razı olsun. Allah mübarek etsin. Bu gece Peygamber Efendimiz'in doğduğu gecedir yani. Şey, miladi, miladi. Takvime, miladi takvime göre yani yarın Gece istat peşinden girdin, onun için bunu okudu. Ben çok feyiz aldım, sizden anlısınız. Allah aziz olsun,